Seviyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. İyi, iyi, iyi, Evet evet. İyi. Sevindim. Sabaha kadar uyumadık. Tabii heyecanla <gülüyor> havaalanına koştum. Aslında ben... Hayır ev, ben evdeydim ama <gülüyor> ek, ekran başından ayrılmadım. Ben şey uyuyordum. Yazıyor. uyuyordum. Sonra bir anda başbakan çıktı zaman uyandım. Sonra geri kalan uykuma geri döndüm açıkçası. Sabaha kadar değildi. Milyonların arasındaydım ekran başında uyumayan. Sonra geri döndüm tekrardan. Milyonlar. Uyuyan evet. milyonların arasında. Yeni Şafak öyle vermiş meseleyi. Uyum, evet. uyumayan milyonlar diyor. Ek, ekranları başındaki milyonlar sabaha kadar uyumadı. Yüz binler pastan dönen Başbakan Erdoğan Havalı'nda bağırına bastı. Evet. <gülüyor> evet. Sayıyı da e, farklı yaklaşımlarla artıranlar var. Binler diyen var. Taraftar gazeteler On binler diyen star var. Ama en yüksek açık, açık arayla Yeni Şafak ...başı çekiyor... ...yüz binler diyor... ...tümüyle erkeklerden oluşan bir kalabalık olduğunu da... ...can tespit ...yani benim görebildiğim diye. kadarıyla... ...yani tepeden çekilmiş görüntüler var... ...insanların suratlarını dil ...tepedeki bayraklar üzerindeki o kalabalığı gösteren fotoğraflar var... ...ve genellikle erkeklerin suratı var... ...hemen altında da bir de orantısız sevgi denilen bir şey var... ...yani bunu tanımlamak için kullanılan bir şey mi... ...orantısız sevgi... O öyle olacağını düşündüm ben ama tam olarak nedir bilmiyorum. O Twitter hashtag ile kullanılan bir şey vardı. Evet. Twitter'da da o uğursuz metaforla Twitter'da deprem diyor. Yani... Twitter'da deprem. Evet. evet. <gülüyor> yani e, şimdi yani ne tarafından tutayım tabii bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de e, maalesef e, izledim bütün bu durumları televizyondan. Ve e, yani fiyat... Bütün bu şey bir başbakanın dönüşünün böyle bekleniyor olmasında konuşma yapacak diye. E, sadece havalandaki artık ne kadar insansa onlar tarafından değil. Hani bir şekilde e, hani ne nasıl toplandılarsa artık o konuda bir ki çok var. Ama e, bu şekilde hani ne yorum yapacak, nasıl bir işte yumuşatıcı bir konuşma mu yapacak, ne yapacak gibi bir beklentin içinde olmak Tabi binlerdir aslında şey de var Lütfen danışmanlarına artık varan bir yalvarma Gerçekleri anlatın gibi Bunların hepsi çok acıklı Çünkü normalde bir demokraside Bir hukuk devletinde Bir devlet adamının bu benli dudan arasına bakılması Çok geçerli bir durum değil ee, muhakkak işte yani bir ülkede bir e, takım gösteriler olabilir vesaire olabilir Türkiye'deki kadar güçlü işte tabii bir istisnayen yani dünyanın da bu kadar ilgi göstermesinin sebebi bu ama e, madem bunlar oluyor e, bir devlet adamı ne tepki verecek her dakika her saniye bunun izi sürülmesi bu kadar e, takıntılı bir şekilde zaten olayın ilk başta neden Başladığında da anlatır nitelikte bir durum. Ee, tabii bir de şey var. Kucaklayıcı bir konuşma olmasaydı ya ne yapacaktık? <gülüyor> evet, evet, yani çok, çok kucaklayıcı bir konuşma oldu o konuşma. Nasıl... Yani buna bu bu konuşmaya yani hakikaten hani kucaklayıcı ama sadece tek bir kitleye bir, bir konuşma oldu. Bir de Ne yani sanki meydanda herhangi bir şey olmuyormuş gibi de bir gerçeklikle büyük bir kopukluk yaşandığını söyleyebiliriz. Yani Gezi Parkı'nda, Taksim Meydanı'nda çok farklı bir günlerde, bugün 11. gününde olan büyük bir olay var. Bu yokmuş evet. gibi davranılıyor. Yani hakikaten insanın aklı hafsalası almıyor ve vandalizm terimini sürekli olarak şimdi onu getirdi. Literatüre bir evet. katkıdır yani. Vandalizmden bu kadar uzak olan bir hareket, eylemi evet. polisin davranışlarında görebileceğimiz, gördüğümüz bir vandalizmi bu genç insanlara mal etmesi evet. gerçekten insanız sıkıyor. içini sıkıyor. Avrupa Parlamentosu'ndan da e, demokrasiden gittikçe uzaklaşacağına uzaklaşmakta olduğuna dair de şeyler gelmiş. Tabii şimdi e, filme biraz geri sarmak lazım. Şimdi anlaşılamayan yani bütün aslında açıklamalarda en yumuşatıcı açıklamalarda dahi e, hep bir provokasyon uyarısı var. E, bir şey var bir, e, dış mihrak vurgusu evet. hep dikkat çekiyor. Bu neden böyle? Yani şimdi dış basına Bülent Arınç'ın konuşmasında dahi hani o konuşma çok olumlu karşılanmıştı bir çok kişi tarafından. Yoğun biçimde dış basına yönelik bir uyarı vardı. Maksatlı yayın diye. Yani şimdi AKP'nin her zaman aslında sevdiği bir şeydi yurt dışından övgü alıyor olmak. Bir anlamda model ülke kavramı da Hepimizin sözlülüğüne yerleşti. Şimdi Türkiye işte birden birdenbire gerçekten bir model ülke oldu. Ama beklenilen ve istenilen belki bazı çevreler tarafından şekilde değil. Bizden biri müthiş bir tabi basın ilgisi. Yani mesela, mesela işte Başbakan Erdoğan Amerika derken böyle bir haber olma hali yoktu. Arada o haberi seçebilmek için mesela işte uluslararası haber kanallarında hakikaten çok iyi takip ediyor olmak lazım falandı yani. Hani veriyorlarsa da. Ee, ama burada tabi şimdi haber kanalları, bütün yurt dışındaki haber kanalları, bütün yani sadece batı basını değil, bütün dünya, aynı zamanda işte Arap Baharı'nı çok işte yakından takip eden bütün Orta Doğu basını da hep bu haberi veriyor oldu. Ve bu tabi müthiş bir şok ve dünyanın dört yanında neden bu iş haber olduğunu arkasında Sebepleri anlamak, an, anlamaya çalışmak yerine işte, maksatlı yayın, taraflı yayın olarak bunları nitelemek. E, işte, zaten orada film kopuyor demek ki. E, geriye dönüp on, o noktaya bakmak lazım belki. İşte gerçeklikten kopmuşuz. E, o orada başlıyor. E, çünkü e, eleştiri işte ya da e, olanların olduğu polis şiddetinin vesaire. Onlar olunca bu işte maksatlı yayına giriyorsam işte çok da enteresan komple yerleri ortaya biliyorsunuz işte en son Amerika'da işte bir takım şeylere bağlandı <gülüyor> güçlere artık kimler sonra e bir de çok enteresan bir şey e yani bunlardan bahsedildiği zaman kim onları e, soran yok ben bu soruyu duymadım ya yani kimdir bunlar? Yani nedir? Biraz hani yani 11 illegal öldü kendi 15 oldu 16 oldu sayı giderek artıyor. Ama yani bu, bu gerçekten neden bahsediyoruz? Kim bunu yapıyor? F, işte? i̇şte Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen odaklarmış vesaire falan filan gibi şeyler yuvarlak şeyler var ortada ama hani gerçekten neden bahsediyoruz? Bu hani hakikaten neredeyse paranoyakça bir tutum neden bu, Ortada pek şey sorgulanamadı herhalde. Ee, yani en azından bu konu açıklamaları yapan devlet büyüklerimize karşı e, bu soru yöneltilemedi e, ve işte hani bunun olacağı aslında belliydi. Yani böyle bir konuşmanın geleceği, böyle bir yaklaşımın e, beklediği belliydi aslında o açıklamaları ve o çok önemli noktayı dış mihrak noktasına eklediğimizde hmm. e, çünkü çok tehlikeli bir kafa yapısı, çok tehlikeli bir zihin yapısı altında bir hani e, düşman arıyor olmak. E, olayların zaten hiç anlaşılmadığının göstergesi. Evet. bize evet. belki benim gibi yaşını başını iyice almış kişilerin çok net olarak hatırladığı bir şey var. Mesela Menderes'in e, Demokrat Parti'nin e, büyük oy oranıyla gelip ondan sonra da bir e, aldığı bu oy oranını ciddi bir tahakküme Çoğunluk baskısına hatta diktatörel bir tavra dönüştürdüğüne dair de günleri çok iyi hatırlıyorum. O zaman da bu işte Erdoğan'ın şimdi karşılandığı gibi gösteriler hatırlıyorum. İşte vatan cephesi denen şey her gün o zamanlar televizyon yoktu. Radyodan okunur şunlar katıldı filan diye sürekli Menderes'i destekleyenlere Demokrat Parti. Ve burada da mesela ha. çok ilginç aslında insanların ellerinde belli bir gazete de var karşılayanların. İşte Star evet. gazetesinin ellerine almışlar sanki her gün normal olarak onunla, o gazeteyle dolaşıyorlarmış gibi gecenin bir vaktinde. Yani çok böyle tedirgin edici işte izin ver gidelim Taksim'i ezelim gibi. Gerçek anlamda Tehlikeli sloganlar var Fakat BBC'nin mesela bir şeyi Gözüme ilişti Bu haberi Erdoğan'ın karşılanması haberini evet. BBCnin incelemiş Bilmiyorum gördüğünü evet. Gençlerden Deniz diye Birisi de Gezi Parkı'nda Korkmuyoruz valla artık Korku bitti demiş yani zaten hani bütün bunlar daha çok korku e, yaratmaktan çok bu devirde bu e, halde e, hani tabii ki insanı üften e, noktalar var fakat e, acı geliyor. Ya yani çok acıklı geliyor çok çok acıklı. olanlar, e, trajedi gibi siz işte geçmişten bu şekilde bahsediyorsunuz. Hepinizin geçmişe dönüp baktığında yaşı ne olursa olsun e, hatırlayabileceği bir e, olumsuz parça var aslında geçmişten. Nedir onlar? İşte mesela şey, e, yani bu e, demin bahsettiğim o e, dış düşman paranoyası. Ha, o da vardı da. işte. Mendeves Bununla geçti. Zamanında. Evet. Evet, e, o zaten bir geçilmez klasik herhalde. Evet. Yalnız işte şimdi çok yaratıcı, zello canavara tarzı işte yeni şeyler Erasmus. Evet. <gülüyor> i̇şte bu, bu, bunun gibi e, yeni dış mihraklarımız var artık. Yani yaratıcılıkta tanımıyoruz. Nedir ya, o zello canavarı? Bu işte ben, vallahi ben de anlamakta çok güçlü, güçlü bir şekilde. Can bize yardımcı olur bilmiyorum. Evet. Yani teknik olarak konuyu ben anlayamadım ya ama o... Houston'da Amerika'da bir e, zello <gülüyor> neyse ya bilmiyorum. Olay Gerçekten. şu, olay şu. Ee, <gülüyor> evet lütfen şu... Can yardım et. <gülüyor> Şimdi bu akıllı telefonlar çıkmaya başladı ya. Akıllı telefonlar çıkmaya başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Occupy hareketleri ne katılanlar kendi aralarında daha rahat haberleşmek için bu telefonlara telsiz gibi Çalışan bir uygulama yüklüyorlar. Zello denilen bir uygulama var. Ve bu uygulamada aynen telsiz gibi basıyorsunuz. Ve yüzlerce kişi birbiriyle haberleşebiliyor. İşte New York polisi oradan geliyor. Helikopterler oradan geliyor. Şurada şuna ihtiyaç var diye. Anında haberleşme alınıyor. Yani telsizin aynısı. Ama elinizde antensiz bir telsiz. Cep telefonu olarak kullanabileceğiniz bir telsiz bu. New York'ta başladı bu. Ardından İspanya geldi. İngiltere'ye gitti. Avrupa'yı dolaştı. Ondan sonra şimdi de Türkiye'de Türkiye'de de oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığından bahsediliyor hmm. bu telsizin. Öyle deme. Hmm. O, Türkiye için başka anlamları vardır bunun. Zalallon mu? Zalallon. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani işte o yerden işte de Amerika'dan hissinden ben emirler verildiği bölümünü anlayabildim istek. İşte yani hani e, hep e, Twitter'dan bu aralar işte e, takip edenler bilirler. Şurada şu olay var burada bu olay var dikkat edin ya da işte şuradan e, kaçın gazlar geliyor vesaire evet. gibi dolu şey vardı. Yani her taraftan verebilirsiniz bu emirleri. Tanzanya'dan da verebilirsiniz. Çin'den de verebilirsiniz. Zellon'un o programında o ortak açık alana katıldığınız zaman istediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Biz ne ya bu... Çin'den de Mao'cularla mı giriyor işin içine? Yok yok onlar <gülüyor> tamam, yok burada. Onlar yok. Mayocular olabilir bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bu devir. Evet Neyden yaz yani. <gülüyor> Beni bu işin içine karıştırmadılar yani henüz bilmiyorum bir şekilde belki oradan bir şey olabilir de ee, Yani ha hakikaten yani Rusya'nın bir Putin'in bir açıklaması vardı Ge ilk olaylar başlığında yorum yapmıyorum <gülüyor> Yani bilmiyorum herhalde bu çok şey anlatıyordu zaten Putin'in de herhalde en korktuğu şeylerden bir tanesi böyle bir şeylerin gerçekleşmesi Rusya'da. Orada da bir muhalif karşılamalar vardı. Ama yani bunu o, o noktaya getirmek iş, iş, çok acıklı. Yani bu böyle olmayabilirdi. Ee, çok daha farklı bir demokratik olgunlukla karşılanabilirdi iş. Yani ama e, demek ki öyle bir gerçeklikten, öyle bir noktadan dönmüşüz ki aslında. Eğer ki e, gezi olayları olmamış olsa biz şu an bildiğimiz haliyle siyasete, dünyaya, Türkiye'ye devam ediyor olacaktık. Ve nasıl bir ki aslında kendimizi kandırma içindeymişiz. Yani bunun bu noktaya gelmesi, bu kadar Ankara'dakilerin gerçeklerden uzaklaşmasına izin verilmesi de bir aslında vaka. Med ana akım medya tarafından. İşte onun dışında artık bütün yorumcular vesaireler bir artık bu bir klan aslında. Yani bütün o iktidar çevresi tarafından. Çok acıklı yani yapılabilecek de en büyük kötülük. Ki yani bundan sonra Türkiye'ye işte muhakkak ki işte kendimizi işte kandırmaya bazılarımızı devam etmeye çalışacak herhalde işte yani aslında işte kucaklayıcı mesajlar var birkaç böyle aradan cimbalızsansız çok ararsanız onlar işte vurgulayacaklar herhalde başbakanın konuşmasının aslında şöyle dedi aslında böyle dedi işte yok şöyleydi zaten işte göstericilerde şunu yaptık. hatta önümüzdeki günlerde acıklı olaylar işte fokasyon dedikleri şeyler maalesef. Gerçek olabilir çünkü artık güven ortamı yok Kimin evet, e, ben evet. ne yaptığını e, Yeni derin devlet dediğimiz şeyin Nelere kadir olabileceğini de bilmiyorum O güven ortamının ortadan kalkması çok korkunç bir şey Yani günlerdir e, Nedense tuhaf tuhaf olaylar oluyor işte çok e, Aslında gösteriler ve son derece barışçı e, Gidecekken i̇şte Dün Gazi Mahallesi'ydi belli yerlerde polis şiddeti uygulanıyor. Evet Ankara belli çok yerde. ağırlıklı tabii burada. Kızılay. Kızılay Ankara Kızılay devletin benim, da. kalbi. O farklı bir durum var. Evet. O devletin kalbinin teslim edilmemesi. Meselesi e, şey var. var. Kızılay'da her gün eylem olmaz demiş İçişleri Bakanı mesela. E, tabii yani meclis manzarası böyle vesaire. Başbakanlığın manzarasının önünde yani onların tam olduğu yerler çünkü. Evet ama Ankara Barosu avukatlarının boyunca ve çene kemiğinin kırılması gibi çok berbat feci haberler de var. Ve Ankara'dan hakikaten... Her yer Taksim, her yer direniş diye insanlar slogan atıyorlarmış Ankara'da. Da. Ya şimdi Ankara'da şöyle bir durum var. Yani hakikaten herhangi bir şekilde merkezi bugünlerde yolu düşenler. Eskaza yani gösteri yapmakla Taksim'le vesaireyle geziyle hiçbir alakaları olmasın. Ee, ciddi bir polis şiddetinden bahsediyorlar Yani e, Ciddi bir e, ha Hakikaten nefrete varan böyle bir halle muamele görüldüklerinden bahsediyoruz. Evet. Böyle insanlar var. Dün epey bir radyoda açık dergi saatlerinde Ankara bağlantılı olarak evet. epey konuşma yapıldı ve çok evet. önemli yani şeyler söylendi. Ya şimdi tabii ben o anlamda hani tam da siz bunu söylemişken bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum. Nedir o dolu tarafı? İşte şey bu hakikaten bu süreçte mesela açık radyo bence en güzel yayınları yapan yerlerden bir tanesi oldu. An be an takip etmek. E, tamam işte bu ilk e, o şeylerden sonra me, medyaya olan tepkiden sonra ana akım medyaya bazı te, haber kanalları tekrar haber vermeye vermeye çalışmaya geçtiler ama ben burada özellikle Açık Radyo'nun ve Ağustos'un e, da e, çabalarını çok önemsiyorum çünkü Ağustos e, dakika dakika e, haber yetiştirmeye çalıştı. Açtığı web sayfasından Bunlar bu kısıtlı imkanlarla Çok büyük şeyler Ağustosta bir de tabii ki de Başka da bir önem taşıyor Hrantnik bugünleri görseydi bence çok Heyecanlanırdı ve Ağustos'un da Bu başarısına tanık olsaydı Ağustos'un gerçekten bir ulusal Yayın organı haline gelmesi Çok ironik bir yanı da var Tabii evet. Bu anlamda Bu bu, bu güzel tarafına bakmak lazım. Yani bir, evet, bir açık radyoda, aşıldı tabii, bağımsız medya tarafından. Evet, açık Radyo'da Radyo Agosto var Cumartesi'de evet. biliyorsun. Ee, bir şey evet. de e, şeyde, dün Hrant Dink Caddesi açıldı. Evet ee, ya Gezi o çok müthiş bir şey tabii yani e, bütün o duyarlılıklar aynı zamanda işte Roboski'de ölenlerin adları işte ağaçlara verildi. E, hatta Antakya'da ölen Abdullah Cümertin ailesi hemen bir fidan göndermiş. Ee, ...ya o kadar çok hoş, güzel örnek var ki aslında yani... Ee, ...ve bütün e, Türkiye'de yani... E, ...işte kütüphanelerin açılması... E ...ve bütün yani sadece şeyde değil... Kandil, ...başka yerlerde... ...kandilde de. dua okunması da bunlara dahil olabilir... ...çok, bu da çok müthiş evet, şeyler oluyor... Olur, ...çok olur. enteresan bir şey... ...aslında hani ben bütün... ...farklı dinlerden ve farklı kökenlerden... ...insanların bu kadar... ...o kimliklerini kalkarak ortadan luslu ortaklaşa bir eylem görmedim. Yani hep diyoruz işte şey, e, hani e, din e, bakımından işte şey artık hani e, ilgili e, vesaire falan sorun olmadığı bir olay varsa Türkiye'de mesela ya da muhafazakarlığı ortaya koyan insanlar diyeyim kadınlarda maalesef özellikle vurgulanıyor türban çok aslında bütün yani muhafazakar insanlar diyelim yani bunu üstünde bir kimlik gösterecek şekilde nişanesini taşıyan insanlar diyelim ilk defa yani bu kadar kendi kimliklerinin ortadan kalktığı şekilde herkes birbirleriyle bütünleşti ve bu çok önemli bir şey asıl olması gereken de bu aslında. Yani sadece bir insana bir dinden veya bir kökenden diye özel ilgi gösterilmesi veya ilgi gösterilmeye çalışılması bunun konu olması değil o kimliğin o o, o, o varlık özelliğinin ortaya kalkması aslında olması gereken ve bu oldu ve o yüzden işte Türkiye'deki işte ...gösterilerin bu özelliği, niteliği çok açıkça ortadaydı. Bir de üstüne o polis şiddetinin müthiş vahşi görüntüleri eklenince... ...dünya niye ilgi gösterdi? İşte Zello'da, Mello'da falan aramak değil, bunu da aramak lazım. Evet, evet yani dünyanın çok çeşitli kesimlerinden önde gelen aydınların, entelektüellerin... ...yazarların, müzisyenlerin, felsefecilerin peş peşe gelen destek, dayanışma şeyleri vardı. Son olarak işte Patrick de geldi. Bu evet. çapulcu şeyinden de bahsederek yani çok büyük bir şey var. Yani Antonio Negri, Slavoj, Gijek, evet. Jean-Luc Nancy Judith bahsediler filan. Nancy mesela, Nancy'nin işte o şeyde e. imzası vardı. Tabii o, özellikle bu hani işgal hareketleri vesaire e, bağlamında onun da ayrı bir önemi var. Bir düşünür olarak hakikaten. Ya bütün bu isimlerin hakikaten e, bu, bu desteği veriyor olması hem de çok kendiliğinden gelen bir böyle programlı veya talı işte şey hani bir aranan destek de değil. E, bu işte demek müthiş bir e, aslında komplekse neden oldu e, Yani biz, işte hani hep e, maalesef tekrarlanan bir şey var ya biz bu kadar şey yaptık. ...hani anlaşılmıyor kıymeti gibi... ...işte niye bu, bu, bu şekilde model olduk... ...herhalde bunun hesaplaşması maalesef... ...yani yapı, yapılmasının... ...en ufak bir işareti dahi yok... ...yok ben, ben, ben maalesef... ...ben demedim mi... ...fasna geçiyorum ilk defa... ...hiç tereddüdüm yoktu... ...ben bunca yıllık... ...on yıldan beri izleyen biri olarak... ...izlemeye evet. çalışan... En ufak TRD'dim yoktu bu konuda. Dediğim dedik bir tavır takınacağı konusunda. Bir, bu onun, an, an, evet. bu evet. onun sonunu da hızlandıracaktır kanaatindeyim ben. Ama tabii BBC muhabirinin de bugünkü değerlendirmesinde var o. Çok tehlikeli bazı şeylere de yol açacağı düşünülebilir. Yani böylesine özellikle işte iki şey çok, üç... ...nokta çok önemli geldi bana. İstanbul burada, Çapulcular nerede? Yavuz Sultan Selim Oley. Yani bunda Aleviyelere karşı. Ve yol ver geçelim, Taksim'i ezelim. Bir de buna şeyi de ekleyebiliriz. Azınlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Yani evet. Buradaki azınlık içerisinde birçok azınlık konulabilir sadece. Yani Gezi Parkı değil de, oradaki eylemciler değil de... ...diğerlerini de içine alabilecek bir sürece doğru sürüklenebilir... Ama bunun tabii evet. de Son bir şey söyleyeyim. Evet. Deniz adını soyadını vermedikleri BBC'deki haberde Deniz adlı gezi parkındaki direnişçi şey demiş. Erdoğan parkı geri alamaz. Bunun bir yolu yok. Biliyor musunuz demiş. Yani ülkenin içinde bir savaşa yol açar ama biz direnmeye devam edeceğiz demiş. Çok net. Tabii çok dediğim gibi acı yani ben hani Marmara depremine benzettim hani bir anlamda kaçınılmazlığı bakımından vesaire ve Marmara depremine benzetmemin diğer sebepler işte bu malzemeden çalınmış bir siyasetimiz var son derece <gülüyor> müteahhitler vesaire hani aslında müteahhitler sultanı demiş Tarık Ali Tarık Ali'nin de yazısını bu arada anmadan geçmeyelim Britanya'yı düşünür. Ee, hakikaten çok sert bir yazı evet, ee, Orada işte e, Erdoğan'a mütahitler sultanı diyor Ve her kelimesinden adeta e, Hakikaten müthiş bir öfke Ve kızgınlık e, damlıyor Ama aynı zamanda ee, sarsıcı bir yazı yani maalesef Doğruluklarıyla dikkat çektiği bazı şeylerde Belki öyle yazanlar Biz işte hep sistem içinde bir şekilde işlemeye çalışıyoruz ee, Yani ben kendi içinde, içinde Söyleyeyim can yaklamaya çalışıyorum Yazı yazarken Kimseyi üzmemeye çalışıyorum vesaire Ama maalesef belki doğruları Anlatmak için bunca yıldır Çok sert yazan Konuşan insanlara o marjinal <gülüyor> değil aslında. E, hani e, doğruyu e, keskin şekilde söyleyen insanlara da Tarık Ali gibi ihtiyacımız var. Marjinaller duruyor yani. yani. Onun için onunla evet. şirkaya evet. vurmak istedim o tarafından. E, öyle insan... Hep çünkü biz sistemin içinde bir çare arıyoruz. Halbuki işte o Marmara depremi dediğim benim o sistem e, bugün bildiğimiz haline çöktü. Belli, belli ki biz önümüzdeki yıllarımızı, enerjimizi işte o e, kendi sistemin yıkıntılarının arasından işte bir yol bulmaya çalışarak geçireceğiz. Ve o, o yolda, e, yol bulma çabası da çok acı şekilde o, o, acı noktalara gidebilir eğer bu ısrar sürerse ki dedik, sürecek. Dedik. Sürecek ama bu onun kesin olarak bana sorarsan sonunda da getirecek. Son evet. 60 evet. yılın yani erdiği kadarıyla son yaklaşık e, 60 yılın değerlendirmesi böyle gösteriyor. Bakalım ne olacak. Son iki noktaya ekleyeyim. Bu Marmara depremi benzetmesiyle ilgili orada Marmara depreminde iki önemli şey vardı. Türkiye'nin gerçekten dışa açıldığı, dış dünya ile bağlantı açıldığı noktalardan bir tanesiydi. Yardımlaşma vesaireyle ve dünyanın Türkiye'nin yardımına koşuyor olması çok sembolik olmuş. Yunanistanla ilişkilerde mesela bir dönüm noktasıdır Marmara depremi. Çok acı bir şekilde e, ve sivil toplumun bildiğimiz Anlamıyla e, Devletten artık Bir şeyin beklenemeyeceğinin görüldüğü Bir noktadır O yüzden öyle bir nokta, Şu anda öyle bir anı yaşıyoruz bence e, Gerçekten bildiğimiz haliyle O sistem devlet sistemi Gene çöktü, <gülüyor> çöktü, <gülüyor> çöktü. Yani, e, Yeni bir siyaset Yeni bir e, sivil toplum Ve e, yeni bir dayanışma Anlayışıyla bunun Hiçbir partiyle hiçbir e, politik duruşla da şu an alakası yok. Sadece demokrasi üzerinden ve vicdan üzerinden insan hakları üzerinden insan haklarına olan e, e, destek ve inanç üzerinden yeni bir şeyler duyuyor. Hiç şüphesiz. Bir de tek dileğim acılar çekilerek daha fazla büyük acılar çekilerek olmaması mümkün olduğunca. Evet ama cin şişeden çıktı bence. Yani şimdi parkta konuştuğum insanlar şey diye soruyorlar. Gezi'den insan ismi olur mu? Yani ileride bir gün çocuğa Gezi ismi verilebilir mi diye soruyorlar birbirlerine. Ve çıkmış bile Gezi Gül. Gezi Gül. <gülüyor> Ge Ge gezi Can evet ben de bunun şakasını yapmıştım. Evet. Diren ve Gezi ikizler olarak da olabilir. Olursa. <gülüyor> Çıkacaktır eminim. O çocuk doğdu ama yani önemli ya çocuk olan o çocuğun canım. gerçekten hani e, bir üç, üç çocuk politikası şeklinde vesaire değil. E, gerçekten hani o, o tohum atıldı ve yeşiriyor. Kızlar. Evet. Gezi günün şerefine güzelim çay bardağı. <gülüyor> Teşekkürler. Seyyare <Teşekkürler. gülüyor>